Açık beyin My neuroekonomi, neuropolitika, neurosanat Hazırlayan ve sunanlar Oğuz Tanrıda ve Hakan Gürbüz. Günaydın efendim. Günaydınlar. Efendim Açık e... Beyin programının ilk misafirini ha, kıymetli e, insan büyük bir keyifle selamlıyoruz, hoş geldin diyoruz. Hoş bulduk. Sevgili Bülent Somay. Bülent aslında bu stü stüdyolara çok e, yabancı değil. Ama bizim konun, e, bizim programın ilk konu. Bu arada... E, iyi yıllar diyelim çünkü 3 Ocak e, 2011 programı bu. Peki yıl bitmeden bunu kaydediyoruz ama e, yeni yılın ilk programı olarak yayınlanacak. E, açık beyin et gmail.com Da da e, etkileşime bekliyoruz. <gülüyor> evet değerli <dinleyen. gülüyor> Peki e, şimdi bir Bülent'i güncelleyelim Tabii. ve niye e, onu konuk aldık, karar verdik, buna e, bir gözden geçirelim abi. Ben söyleyeyim mi niye konuk aldık onu? Evet sen başta, bende. Yavaş yavaş çuvalamaya başlamıştık. E, Ondan da... sonra sen her zamanki önemli yaptın. Zaten sen almıyorsun misafir, getirmiyorsun misafir. <gülüyor> dedin. Evet. Ve konumuzun gelişimi itibariyle de ilk aklımıza gelen isim. Hiç de getirilmeyecek bir kişi olmayan, olmayacak bir kişi oldu. Evet. Çayları, börekleri yaptık. <gülüyor> <mesela> getirdik. <gülüyor> <gülüyor> ee, evet. Şimdi zaman algısından konuşuyoruz bir zamandır. E, bir evet. E, işte e, ne yaptık biraz evrimsel perspektif e, koyduk gerisine işte memeli evrimi onun içinde e, özel bir yer e, primat e, evrimi e, primatta öyle bir e, merkez sinir sistemi yapısı var ki e, işte prefrontal korteksindeki e, e, principal sulkus denilen e, beyin kabuğu bölgesi e, hani ilk kez. ...zamansal köprülemeyi yapabiliyor. O zamana kadar bütün türler... ...gerçek zamanda... ...yaşamak durumundalar. Şimdi ve burada da yaşamak durumundalar. Ee, amaca yönelik davranış... ...ancak... ...hedef göz önünde ise... E, ...çözülebilir durumda ama... ...bu... E, ...beyin kabuğu parçasının... işte ...belli bir memelide... E, ...evrilmesinden itibaren artık... Fiziksel uyaran göz önünde olmaksızın da e, onun temsili mümkün e, oluyor. O zaman da e, işte uyaranla e, amaca yönelik davranış arasındaki zaman parçası köprülenebiliyor bu e, tür tarafından. Sonra ne oluyorsa oluyor Terra gezegeninde e, öyle bir primat çıkıyor ki akıllara durgunluk veren bir biçimde uzatıyor e, bu zaman parçasını. Ne oluyor daha... Önce hiçbir türde görünmemiş bir şekilde e, özel bir yetenekle e, donanıyor beyni. E, artık e, yalnızca e, nesneleri e, soyut olarak temsil etmenin ötesinde onları simgeselleştirebiliyordu. Yani işte dil e, kısacası. E, ve saydan işte e, birdenbire <gülüyor> hani daha önceki <gülüyor> sanki daha önceki türlerde... E, birbirinden nüanslar silik nüanslarken burada birdenbire sanki bir kaç fersah hatlamış olunuyor. İnsan sanki Erik von Däniken'e inarası geliyor değil mi? Yukarıdan takım birileri gelip bizi tohumladı mı ha, diye. Evet, ne dersin bu işte dille, işte bu simgeselleştirebilme yeteneğiyle birlikte zaman algısının e, sınırsızlaşmasına ne bileyim insanın değil mi amaca yönelik davranış diyorsak e, bir, bir kişinin e, ömür boyu kendi biyografik tarihine e, aktarabileceği bir, bir idealine ulaşma şeklinde bile düşünülebilir. Bu daha önceki türlerde birkaç dakikalık bir, e, bir, bir ödüle ulaşma iken amaca yönelik davranış dediğimiz şey. Şimdi bunu çeşitli <gülüyor> ee, bakımlardan ele alıp problemli hale getirmek mümkün. Yeteri kadar problemli değil mi? Değil. Yani şimdi sizin anlattığınız hikaye güzel bir hikaye. Antroposentrizm evet. diyor Güzel hikaye. Da güzel hikaye anlatır. Evet. Ee, hikaye bu kadar güzel bir hikaye mi diye başlamak lazım. Yani sonu bu kadar mutlu biten ya da bitmediyse bile mutlu sona doğru ilerleyen bir hikaye mi? Yoksa yani biraz bedellerini konuşalım bu evet. kazanımın. Güzel. Şimdi benim ilk itiraz edeceğim şey bu tarif ettiğin zaman lineer zaman, çizgisel zaman. Yani A oldu, sonra B oldu, sonra C oldu, sonra D oldu deyip ondan sonra her biri A'da, B'de, C'de, D'de yaşayan bir takım hayvanlar varken bir hayvan çıkıyor. D noktasından geriye bakıp A'ya kadar görebiliyor. Tabii ki diğerleri bunu yapamıyorlardı. Yani bu aslında aşılmış bir şey değil mi? Yani... Evet. Şu kabadarvenizm denen. Şimdi burada bir problem var. Hı hı. O da şu. E, çağdaş fizikte iki tane yani bir tane bildiğimiz okullarda okutulan ve aslında birçok şeyin e, özellikle pratik fiziğin üzerine kurulu olduğu bir e, fizik anlayışı var. E, buna e, ardışıllık fiziği diyoruz. Yani nesne e, o, olguların ...zaman içinde ardarda dizilmesinin... ...fiziği... <gülüyor> ...ama bir de eş zamanlılık fiziği diye bir fizik var... ...bu hiçbir işimize yaramıyor şu anda fiilen... ...sadece teori de var... Ee, ...neden çünkü eş zamanlılık... ...fiziği diye bir şey yok... ...ben konuşurken bile bir zaman geçmesi lazım ki... ...ben kelimeleri ardarda <gülüyor> arda dizeyim... ...sesleri ardarda arda çıkarabileyim... Bir mani ...ki sahibiz. bir mana çıksın ortaya... ...şimdi yani ben bütün bunları böyle... Lup ...diye söyleseydim bir an içinde... ...hem de öyle yani... ...lüp demek bile zaman alıyor... Ee, Aynı anda her şeyi üst üste yapıştırsaydım buradan bir anlam türetmek mümkün olmazdı. Ama bir fizik anlayışı bize diyor ki işte Synchronicity Physics ya da eş zamanlılık fiziği denilen fizik diyor ki aslında her şey aynı zamanda oluyor. Dolayısıyla şu anda biz aslında Big Bang'i yaşıyoruz. Yaşamaktayız. Hala. Yaşamaktayız tabii yani Big Bang şu anda Big Bang öyle hani bir zamanlar bir Big Bang vardı ondan sonra şu oldu sonra bu oldu sonra işte galaksiler oluştu sonra... Böyle bir şey yok. Bunların hepsi Big Bang aslında. Geçen gün bir İngiliz bilim adamı... ...evrimin henüz yeni başladığını... ...okudun mu Evet. Yani o oh işte... ...bir yerden okudum böyle bir şey söylüyordu. Yani... ...biz başlamış bir şeyin yolun ortalarında... ...hatta sona yakın yani insanlık hep... E, ...yolun ortasında olmayı da çok kabul etmez... ...sona yakın olduğunu zannetmek ister. Harika. E, halbuki... Yani yol yani, yok. Harika olan o. Evet. Kafa karışık. Evet. Yol yok aslında. Yani ortada bir yol yok. Yani daha doğrusu bir zaman deyince bunu bir yol metaforuyla düşünüyoruz. Yol metaforu zaten hani çeşitli kıvrımları olsa bile kabaca harita üzerinde çizgi olarak gösterilen bir şey. Bir yolda ilerliyoruz. Bir kere bir ileri var, geri var. Ee, bir önce var, bir sonra var. Hı hı. Şimdi acaba önce ve sonra diye bir şey var mı gerçekten? Evet. Yoksa tam da senin o e, ayağa dikilen e, primatının o özel mutasyonu olan Homo sapiens'in uydurduğu bir şey mi bu? Şimdi esas soru bu. He, he, Hakan, Biz mi uydurduk bunu? Hakan'la e, zaman algısını konuşurken sık sık e, geldik bu noktaya. Yani zaman algısının nasıl kurbulandığı insan zihni tarafından yakın zamandan uzak zamana doğru... Ve yakın zaman boşalınca da uzak zamanın ya kaymak zorunda olduğundan ya da tek başına bir gün için bir anlam ifade etmediğinden söz, söz etmiştik. Şimdi bunun dil bilimsel bir şeyi de var. Hep gözden kaçırılmaması gereken bir şeydir. Fransızlarda tarih ve hikaye aynı kelime. Yani durumu en iyi kavrayan onlar çünkü. Biz de tarih diyoruz bir de hikaye diyoruz. Hikaye işte kurgusal olan yani gerçek olmayan ve anlatılan bir şey. Bir naratif bir anlatı. Tarih ise gerçekten olan şeylerin ardarda dizilişi. Halbuki Fransızlar çok uyanıklar. İkisini de istuar diyorlar bunları. Halbuki İngiliz'de anlaşılan bu <gülüyor> tuzağa düşmek istememiş. Evet bir story ve history demiş fakat sonra hey da feminist story. Feministler de 1970'lerde his story demek his istiyorsunuz, story. erkeğin <gülüyor> hikayesi demek istiyorsunuz yani demişler. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi tarih dediğimiz zaman biz zannediyoruz ki arka arkaya dizilmiş bir takım olayların hikayesi anlatıyoruz. Aslında biz bir hikaye anlatıyoruz sonra da anlattığımız hikayenin gerçekten olduğunu zannetmeye başlıyoruz yani çok manalı bir yere parmak basıyorsun da biraz yeni yeni, yeni e, girdik de değil mi abi e, evet. Ayrık Beyine Güzel. Ayrık Beyinde değil mi hani işte Gazaniga çalışmaları e, gösteriyor ki aslında e, sol hemisfer bir hikaye yazıyor hep yani dille donanmış olan hikaye hemisfer bir e, hikaye yazıyor bir düzenlilik bir e, bir Düzenlilik vehme diyor evet dış dünyaya. Kesinlikle. Kronolojik. Bütün böyle bir rastgeleliklerin sanki bir mantığı var gibi. Muhtemeldir ki evet bir düzenli zaman fikri de aslında o, değil mi? o, o, o vehme bir kural getiriyor gibi. Aslında lakırdı etmenin arkasında değil işte zaman içindeki ardışık gramer kurallarının da lakırdıya bir şey getirmesi gibi, bir, bir disiplin getirmesi gibi. Şimdi bu bizi kaosa götürmemeli ama... ...yani şöyle... E, ...dünyada var olduğunu rehmettiğimiz düzen... ...senin dediğin... ...sol hemisferin... ...bize hı hı. attığı bir kazık bu diyelim... ...aslında çok, düzen çok, falan yok... Biz çok, kao ...bir kao kaos içinde yaşıyoruz aslında... ...çok sağlam bir kazık atıyor ama... ...bize bir kazık atıyor ve orada düzen varmış gibi yapıyor... ...bu düzeni ifade etmek için de dili kullanıyor... ...hankel ki o dilde... ...çok çok ağırlıklı... ...ve büyük oranda sol... Dan kaynaklanan. Evet. Şimdi aslında bu düzen var mı diye soracak olsak aslı ne diye sormamız lazım. Yani biz olmasaydık, sol hemisferimiz hiç olmasaydı bir düzen var mıydı? Onu sol hemisferin tamamı yakını hasarlanan ve veya çıkartılan bazı insanların deneyiminden aşağı yukarı tahmin edebiliyoruz yani. Tamam öyle mi? İşte şey yine e, varken hasarlanmak e, ya da bunun karşısında hiç olmamak işte yine e, önemli e, Gazaniga deneylerinden bir tanesi. Hani işte şöyle düşünürsen Sami senin aslında diğer organizmalarla paylaştığın e, biyolojik yanın ve dolayısıyla gerçeklikle ara yüzün. Oysa ki, sol solemizlerin e, dil taşıyor dolayısıyla bir bir e, simgesel arayüz koyuyor gerçekliğe e, Simgeselle ancak e, etkileşilebilir durumda düş dünyada onun için e, bu simgesellik zorunlu bir zorunlu bir düzenlilik vehmediyor diyor e, belki hani nedir e, işte bu Ayrık ne hatırlayalım. Ee, i̇ki hemisferi birbirine bağlayan... ...korpus kallozum e, kesilirse... ...işte... E, ...1960'ların epilepsi cerrahisi... ...bunu gerektiriyor. Ee, bir kafatasında... ...iki ayrı... E, ...beyin var gibi ve öyle bir deney düzeniyle... E, ...sağ hemisferle ve sol hemisferle... ...ayrı ayrı iletişim kurulabilir pekala. Ee, böyle bir durumda mesela... E, bir e, deney faresine hmm, tamamen rastgele bir biçimde sağ üst köşede çıkan e, hedefe ulaştıracak bir deney düzeni tasarlandığında e, Fare ne yapıyor? Maksimizasyon denilen strateji yapıyor. Bir süre izledikten sonra örüntüyü gidiyor sağ üst köşede duruyor. Başka hiçbir şey yapmıyor. Kımıldamıyor bir de. Ve e, %90 kadar başarılı oluyor dolayısıyla. %10 kaçırıyor hedef. Ayrık Bey'ine... E, hastasının sağ hemisferine yaptırıldığında bu fareler gibi dağlanıyor. Maksimizasyon yapıyor. Oysa ki e, sol hemisferine yaptırıldığında işte bu e, tamamen düzensiz, tamamen rastgele sağ üst köşede çıkmanın arkasında bir e, teori vehmettiği için aynı şey gibi anlam aradığı için. Aynı e, gazinodaki kumarbazın e, işte e, rulette kırmızı ve siyah gelmenin bir, bir düzeni olduğunu vehmetmesi gibi ee, o zaman bir teorizasyon yapıyor ve yüzde altmış-yetmişlerde kalıyor başarısız. Ee, kazık yediğimiz doğru yani. İyi. İşte hani işte. Zaten bir... e, öte, yani epey bir zamandır önce mekan algısıyla, arkadan zaman algısıyla bu kazık yemiş olduğumuzu e, türlü çeşitli kereler dinlendirdik, Farkında da vardık. Yani bu program biraz aslında bir ile nedenli kazık yediğimizin bir dökümü gibi bir program yani. Peki sen de bir şeycisin. Bilim kurgucusun. Ee, yani ben de hasbelkader, fanteziye de bilim kurguya da meraklılığım epeyce de senden öğrendim bunu. Ee, şimdi şey düşünüyorum. Hiç um, öyle bir Sentience düşün ki, besbelli ki dille donanmış olmak, ister tanrıların arabası getirsin bunu, ister primat evriminin şimdiye kadar kestiremediğimiz özel bir Big Bang'i olsun. Yani işte ta, tasavvur edilmez bir avantaj sağladığı kesin belli bir primat türüne. Bütün bununla evet. hani tırnak içinde trade ile götürdükleriyle birlikte. Peki, şimdiye kadar... Aa, herhangi bir bilim kurgu e, tasarısı hatırlıyor musun ki e, herhangi bir gezegende e, ki sentyensin e, zeki, zeki türün e, simgeselleştirmeden bu e, zekiliğe, zekaya olmaz ulaşmış olması. Olmaz mı? Olmaz mı? Var. E, Solaris. Tarkovski Solaris diyeceksin diyecektim ben de tabii <gülüyor> ama... Yani ...simge ile hiçbir işi olmayan... ...çünkü simgeselleştirmek... ...minimum üç... ...aynı türün... ...üç üyesinin olmasını varsayar... ...iki yetmez... ...çünkü iki simbiyotik yani eş yaşam halinde olabilirler... ...üç... ...olamayacağı için mutlaka aralarında bir... ...iletişim ağı kurmak zorunda kalırlar... ...sentience... Yani ...akıl ya da zihin dediğimiz şey var ise... ...halbuki tek üyesi olan tür... Yani işte Solaris'te o bütün gezegeni kaplayan o, o, okyanus, okyanus, o, o, okyanus tek bir canlıdır. Kimle iletişecek ki bir sembolik sisteme sahip olsun. Dolayısıyla yoktur. Ama insanlar gelirler buna iletişim kurmaya çalışırlar. Burasını burasını mıncıklarlar, dürtüklerler. Ona sinyaller yollarlar, elektrik verirler, ışık tutarlar falan. Bir türlü, bir türlü, bir türlü bir cevap al, falan evet. alamazlar tabii ki. Yani çünkü o iletişimin ne olduğunu bilmemektedir daha. O bir tek şey yapabilir onların varoluşlarına bakar ve onların bilinç dışlarında her ne var ise arzu namına onu alıp madde olarak ama iletişim hani iletişim biliyorsunuz bir türlü dalgalarla falan diye ışıkla sesle falan yaptığımız bir şey. Bu, bunun öyle bir derdi yok. Bu madde olarak gönderir. Dolayısıyla işte romanın kahramanının intihar etmiş olan karısını gönderir ona. Hadi buyur bakalım şimdi adam biliyor karısı intihar etmişti ama işte orada var ve kendisinin karısı hakkında bildiği her şeyi de biliyor. Ve bir varlık o. Şimdi adam bununla iletişim kurmaya çalışır. Kuramaz tabii. Ee, ve bu kadını yok etmeye çalışır. Yani onu bir tür e, hortlak ya da bir, bir tür kötülük yaratığı olarak algı, algılayıp yok etmeye çalışır. Eder en sonunda. Ama gerçek anlamda... ...iletişim kuramaz, kuramayacaktır. Şimdi... ...tabii söyleriz birçok şeyin metaforu. Mesela bir anlamda Tanrı'nın metaforu. Çünkü Tanrı diye... ...tek Tanrılı dinlerde... ...Tanrı diye bir şeyi postüle ediyoruz. Ki işte bütün o... ...doğal tabii. düzensizliklere... Bir, bu, ...bir şey koyalım. Bu tek. Mi? Bir mana verelim. Tek olduğu için iletişim diye bir olanağı yok... Yani eski Yunan tanrıları iyi aralarında konuşuyorlardı, kavga ediyorlardı, birbirlerine saçını çekiyorlardı, aldatıyorlardı, kazık atıyorlardı. Çünkü eşitleri vardı onların yani iletişim kurabilecekleri ama ne zaman ki tek tanrılı dinler egemen oldu insan düşüncesine böyle bir tanrıdan giderek uzaklaşmaya başladık. Yani mesela kaprisleri olabilecek bir tanrı değil bu ya da ne bileyim. ...bizle konuşabilecek bir tanrı değil. Gerçi bir takım kitaplar yolluyor... ...bir takım emirler yolluyor filan... ...ama onları yollama biçimi de bir garip. Yani ötekiler gibi konuşarak yapmıyor bunu. Bizi konuşturarak yapıyoruz. Bizi konuşturuyor. Yani araya ya peygamberi sokuyor... ...ya bir kahini sokuyor... ...ya Musa örneğinde olduğu gibi işte... ...taş levhaları üzerine... ...ateşle kakıyor onları filan. Ve bunların da... ...ne kadar iletişim olduğu... ...su götürür. Ama şimdi... Tek tanrı denilen şey gündeme girdikten sonra birdenbire zaman değişiyor. Şimdi bunu şunun için söylemeye çalışıyorum. Ee, hani dedin ya bir türü homo sapiensi diğerlerinin aleyhine diğer var olan bütün türlerin aleyhine ansızın böyle mancınıkla ileri fırlattı. <Gülüyor> hem bu zaman algısı hem o zaman algısının arkasına takılan dil konuşabilme sembolleştirebilme yeteneği. Ama sadece o da değil. Homo sapiensin içinde de mesela ben bir homo uydurayım sana. Homo europensis de kendisini ötekilerin aleyhine ileri fırlattı. Ne yaparak? Keşfederek her tarafı. Her tarafı keşfetmeden evet, önce evet. zaman algısını değiştirerek. Avrupalının zamanı yani Grekoromen uygarlığın arkasına evet, takılan evet, uygarlığın hoş. zaman algısıyla Asya'nın ...Afrika'nın... ...ya da keşfedilmemiş Amerikaların... ...zaman algısı çok farklı. Çok çok iyi, iyi bir noktaya... ...şimdi e, altını çizdim fena halde... ...bak şey... ...sahiden e, zihinsel sistemlerimizi... ...ölçme biçme e, aygıtları da... ...nöropsikolojik testler denilen şeylerde... ...fena halde... ...Europensiz e, referanslıdır. Çoğu bunların e, zamanlıdır. Mesela... E, ...zamanın öyle geçmediği... ...Avustralya av, aborijinlerinde... ...hiç işlemez... Son derece son derece manasızdır yine böyle gayet oryantalist şeyler çıkarmak zorunda kalırsın aynı ölçme biçme teknikleriyle e, aborjin ölçmeye çalışırsın. Hayır oraya kadar gitme aborjinlere zaman algısının farklılığı konusunda çok sevdiğim bir örnek vardır. İşte ilk Çin devriminin bastırılmasından sonra Paris'e kaçar şu i̇şte Choenlai zamanında işte Mao'nun yoldaşı olmuş sonradan araları bozuldu filan falan, falan. Evet. ama Çin devriminin önemli isimlerinden biri. 1920'lerin sonları sanıyorum 29-30 olabilir bir Fransız gazeteci Choenlai'yle la röportaj yapıyor. Şimdi diyor siz bir devrimcisiniz diyor işte Çin devrimi nasıl bir devrim olacak filan Choenlai anlatıyor köylülük mü öylülük bizde işçi sınıfı yok işte köylülerle yapacağız filan. Neyse konuşmanın bir noktasında Fransız gazeteci peki diyor Fransız devrimi hakkında ne düşünüyorsunuz diyor Choenlai'nin cevabı şu. Bu konuda diyor bir karar vermek için daha çok erken. Şimdi 140 yıl geçmiş. Ee, adam hala aradan az zaman geçti diyor. Şimdi Çinli'nin aklı böyle çalışıyor çünkü. Onun zaman algısı yüzyıllık dalgalarla ilerliyor. Çinli'nin bir de Marksizm'e bulaşmış. Hem de tabii tabii batılı bu bir de batılılaşmış Çinli. E, tabii bat, batıda bayağı bir tabi batıllaşmış Tabii şey batılılaşmış var. Çinli bu. Yani bir de Çinliyi düşünün. Yani o hiç Batı kültürüyle, Batı felsefesiyle, Batı düşüncesiyle işi olmayan Çinliyi düşünün. Adam için yani o, o Konfüçyüs ta bu yana geçen zamanda işte bir iki şey ya olduğu ya olmadı. Düşünün. Çinliler yaklaşık milattan sonra 2. yüzyıldan beri barutu biliyorlar. İlk silahlı yani ilk ateşli silahı yapmayı Batılılardan öğreniyorlar. Batılılar barutu öğrendiklerinin ertesi 10 yılında silah yapıyorlar. Yani onlar için barutu becermekle silah yapmak, ateşli silah yapmak arasında zaman bile yok. Pat diye geçiyor birinin ötekine. Bu adamlar yüzyıllar boyunca barutla yaşamışlar, ondan havai pişek yapmışlar. Şimdi yani düşünmez misin? Ya bundan ben şimdi bir şeye doldursam, içine bir tane sert nesne koysam, düşmanımı çevirsem, puf diye sıksam. Düşünmemişler. Hayır düşünmezsin zaten. Hayır ve aptal da değiller evet. bunlar. Yani Yok. hani çok evrensel bir zeka testi becersek yapmayı ölsek gelecek zekalı işte, çıkmayacaklar. Arkadaşlar. Kesinlikle. Bülent Bülent e, kültür fenomeninin, kültür algısının temelinden bizi yakalayan ve hala niye sürdüğünü doğu batı bağlamında en fazla da güçlü bir şekilde açıklayan bir şey bu dediğin. Tabii ki. Peki şimdi Örepensiz, <gülüyor> Homo Sapiens Örepensiz ve Homo Sapiens e, Kinizensiz mi? Orientalist mi? Orientalist. E, diyelim yoksa zaten Çin e, örneği çok singüler olabilir sayesinde bütün oryan orient... Japonlarda da var aynı şey. Ha, bütün... çok, <gülüyor> çok daha sanayileşmeye yatkın olmalarına rağmen onların da zaman algısı çok yavaş. <gülüyor> e, <gülüyor> burada bir e, müzik arası verelim hadi. Sen e, Elvis Costello seçtin değil mi? Elvis Costello. Peki, bir antin seçimini dinliyoruz. Got a pretty tale Is this not a riddle A bull should tell This not a pretty tale. Is this not a pretty tale is this not a riddle a boy shoots arrows through the air a boy drags notes from a fiddle but who is the boy of a young girl's heart how did Evet efendim müzik aramızdan sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani işte zaman algısının sadece e, tür özgü homojen bir şey değil aslında da şey bir e, bir sosyo kültürel de olduğunu anlatmış oldun şimdi değil mi? E, epeyce bir e, dünyada hegemonik olan bir tırnak içinde Europensiz e, varyasyonu olduğunu söyleyebilir Soma Sapiens'in dolayısıyla Diurnal yaşayan, işte gecesi gündüzü, oldukça stüktüren. Yani günü bölümleyen. Ve dolayısıyla da saniyelere de ihtiyacı olan. Evet. Geçmişte ne yaptığının, gelecekte yapacağı planına programını fena halde referans kullanması gereken. Peki. Aslına bakarsan hani yine... Ee, geri dönmek istiyorum. Peki Solaris böyle tekil bir örnek. Ee, çünkü iyi, güzel. Onu güzel bir kontur attın. Ee, çünkü e, bütün öyle projeler vardır değil mi? Bütün gezegen sentiyense ulaşabilir aslında. Asimov'da da vardır. Bu Gaia olur. İşte, e, gezegenin üstünde yaşayan bütün e, canlı ya da cansız... ...varlıklar bir ortak bilinci ulaşırlar... ...aman da işte hayat bayram olur... ...insanlar el ele tutuşur falan filan. Arı kovanı bilinci di, di, diye geçer o bilim kurguda. Evet. Arı kovanı bilinci yani evet. bütün... ...tek tek bireyler var ama ondan hiçbir birey değil... ...aslında tek bir bilinçler. Evet. Ee, bunu... Naivdir, hoştur... ...işte Foundation serisini... ...sonuna kadar evet. okursan şeydir. Fakat... E, ...hani işte Asimov... E, Defalarca aşıldığı işte adam 1950'lerin biyokimyası üzerinden bir bilim kurgu tasarlıyor falan. Onun üzerine ne kuantum fiziği üzerinden ne yazarlar çıktı falan filan. Şey Greg Bear miydi şu Uplifting seri yazan evet. onu hatırlamaya çalışıyorum. Bear değil. Ee, e 3 3 David Brin. David Brin. Ha, Benford, Brin. Pekala, Brin. Ee, ne olur orada da büyük beyinli Terra gezegenindeki büyük beyinli türler işte bir biçimde sentience eee ulaştırılır. Aslında görür anlarız ki okudukça değil mi? Homo sapiens de aslında dışarıdaki bir takım da Kayıp bir ırk tarafından Daha ka kadim e, sentientler tarafından uplift edilmiştir, yükseltilmiştir falan. Ama işte e, bizim e, şempanzemiz Yunus'umuz e, uplift edilince, yükseltilince e, derhal aslında simgesellikle donanır yine güzel güzel iletişmeye başlar. Ee, henüz daha -dine değil serinin mi? sonunda goriller Hı. yasak bir hani türdür de e, gizli gizli e, bunlar yapılmaya çalışılıyordur şeyi de, demeye çalışıyorum hala niye en zeki e, bilim kurgu yazarları dahi e, işte peki işte e, pan troglidi e, Gorilla, ...pangorilla mıydı onun da türü... ...bunlar Hı -hı. da işte... Değil mi? ...yeterince... Ah, ...yeterince gelişkin... E, ...türler... Gorilla'nın beyin kapasitesi müsait mi? E, yani işte şempanzeyle... ...yüzde doksan dokuz genetik homoloji taşıyoruz Hı -hı. birader... Ee, işte ...yunus beyni, balina beyni... ...falan düşün muhtemelen... <gülüyor> ...yine... E, ...insanın zaman algısı... ...sıkıştırmasa... bıraksan birkaç milyon yıl... E, Evet. Bunların kendi entrensek evrimleri sonucunda e, hani ne olurdu? Sentience olur muydu? Yoksa sentience şey midir? E, i̇lle de e, ya da işte sapienslik ille de zorunlu mudur ya da eşit midir e, bir, bir simgesel iletişim kullanmayı Ufak bir şey açayım. Parantez açayım mı? Son araştırmalardan bir tanesi. İnsan e, doğduğunda beyin yapısının Neandertal beyin yapısı gibi doğduğunu ve Homo sapiens'e doğru gidiş o yaşam sürecinde oluşan bir beyin yapısına doğru evrildiğini söylüyor. Mesela bu mesela ilginç bir iddia ama bu yani yeterince belgelenmiş bir şey mi? E, antropolog e, ve Evrimle nöro, nöro sistemlerle ilgili bir antropoloji merkezinden yayınlanan bir şey bu. Hı. Nerede okudum kesin hatırlamıyorum. Ya yani takip ettiğim gazetelerden ya da e, Scientific American zihin ekinden okumuş Hı. olabilirim. Böyle bir şey. Şimdi bunu. Bir adım sonra da belki tartışabiliriz ama şey, hmm. benim kavramam zor abi. Çünkü e, neandertal ile e, yani homo, ikisi de homo sapiens sonuçta bunlar değil mi? Homo sapiens varyasyonları. Homo sapiens neandertalis, homo sapiens sapiens. Yani ee, bunlar kuzen. Yani biri he, ve, önce gelmiyor. Ve temel farkın e, hmm. homo sapiens neandertalis de adolesansın çok erken tamamlanması. İşte bunlar tut ki 4-5 yaşlarında ilişkin oluyorlar. Oysa sapyans sapyans için erişkinlik 20 yaşına kadar uzuyor. Dolayısıyla genetik belirlenim hemen hemen mutlak neandertaller için. Dolayısıyla diğer uzak kuzenlerimize benziyoruz primat ailesinde, büyük familyasında. Oysa ki sapyans 20 yıl boyunca çevreyle etkileşmeni ki o emsalsiz kişiliği oluşsun. Onu söylüyorum aslında. Evet Bülentciğim. Şimdi tabii bu homo sapiens sapiensin geç yetişkinleşme problemi aslında yani bir kere siz nörobilimcilerin korkulu rüyası olacak bir kere önümüzdeki dönemde. Neden? Çünkü bu bir kere psikanalizin yani son dönem yani 60'lar sonrası psikanalitik teorinin en temel problemlerinden biri e ya, değil mi ontoloji bir nörobilim şey o nöroontoloji diye bir şey olmalı artık ki değil mi yani, omsazsız anlayabiliriz çünkü lakan şeyi iddia etti yani insanı her açıdan diğer diğer bütün canlı türlerinden ayıran tek şey insan yavrusunun çaresiz doğması ve bu çaresizliğin çok uzun süre gitmesi e, ve bütün psikanalitik kavramların tam da bu yüzden çıktığını iddia etti yani o Edipus kompleksi diye bir şey varsa bu yani insana özgü çünkü insan dört yaşları civarında hala işte anne deninden varlığa bağımlılıktan kurtulamamış. Bir de üstelik baba deninden başka bir varlığa bağımlı hale gelmiş. Bütün bu bağımlılıklar e, zinciri içinde böyle bir kompleksle yüzleşiyor. E, şimdi halbuki... Yani bir Tay'da oedipus kompleksi olması mümkün değil. Çünkü zaten Tay doğduktan yaklaşık 20 dakika sonra ayağa kalktı otluyor. Yani annesinin memesini emdiği sürece var. Annesiyle ilişkisi meme bittiği anda bir ilişkisi yok. Hangi oedipus? Baba zaten bilinmiyor. Dolayısıyla bu insan zaman algısı biyolojik bir problem bu biyolojik problemin nedenleri var. Mesela bunun bir antropolojik açıklaması şey insanın çok erken ayağa kalkmış olduğu iddia ediliyor. Yani son zamanlarda minimum okuduğum birçok metin bunu söylüyor. Ee, yani insan ayağa kalkmaya zorlanmıştır. İki ayak üstüne kalkmaya. Homo erectus'tan yani, söz Evet, Homo erectus. Yani daha sapiens bile gelmeden ve bu çok erken olduğu için diğer primatlar ön ayak ön el, yani ellerini ön ayak gibi kullanarak bir şekilde bunu kompanse etmişler. Ama insan edememiş. E, dolayısıyla da büyük bir avantaj kazanmış göz. Çünkü kendi cüssesi hatta kendisinin iki katı cüsseye sahip hayvanların hepsinden daha geniş bir ufku var. Dik durduğu için. Daha fazla görebiliyor. Bu da şu demek duyma ve koku alma duygularının aleyhine görme duygusu gelişiyor ve işte siz beyincilerin o oksipiter lobunuz insanda da umman bir hale dönüşüyor. Çünkü insanın tek avantajı bu. Kendi şeyleri, çağdaşları arasında. Pençesi yok. Dişi yok. Zaten doğru et yemeği bile beceremiyor. Çiğ et yemeye kalkarsak ölürüz. Et de yiyemiyor. Tamamen şeye bağlı. Etrafta bulduğu meyvelere bağlı. Ağaçlarda yaşarken çok mutluydu. Fakat geldi şey... Birinci buz, buzul çağı. Onun üstünde yaşadığı ağaçları düz etti. Arkadaş yere indi. Ben Hakan'ın çiğe yakın etler yedini çok iyi biliyorum. Çiğe yakın evet. Ama işte arkada... yani kötü espri yapmayayım şimdi. Kuru yaşlandırılırsa biliyor musun? <gülüyor> evet. Neyse aslında güzel bir nokta yakaladın yine. Dolayısıyla ben hala şu iyi science fiction yazarı kısmında kaldım ya. Dolayısıyla öyle bir e, yazar öyle bir tür tasarlamalı ki e, sentience için ödipal e, e, karmaşaya girmesi gerekmeden gelişsin ona bu zaman verilsin e, ve dolayısıyla e, baba devreye girmeyecekse bir e, zamir kipi olarak o zaman da e, simgeselleştirmede gerekmez gerekmesin. Hocam sen olsun diyorsun 80 yıl önce yazıldı o kitap. E, ha, kendi, o, kendi kafasındaki baba mo modelinden gidiyor. Yo, Ces hayır, Cesur yeni dünya. Babanın Aha. kim olduğu hiçbir zaman belli olmadığı için Cesur yeni Aha. dünya'da o Edipal karmaşa yok. Aha. E, ben de şeyi hatırlamaya çalışıyordum. E, ad, yazarın adını unuttum şimdi. Hani böyle bir e, paralel dünyalar düşünür ki e, o paralel evrende Neandertal e, var kalmıştır. Hmm. E, bir biçimde işte bu paralel evrenler arasındaki kapı açılır da ...iki Homo Sapiens... ...Sapiens Sapiens ve Sapiens Neandertalis... ...ilim adamları... ...buluşurlar... ...okumadım bunu sadece şey... ...sadece bir... Şey, yani e, ...ama... E, yani ...mesela e, o Edipal Karmaşı'nın... ...olmadığı bir dünyayı... ...postüle etmek kolay yani... ...baba figürünü kaldır ortadan... ...kaldırabilirsin... ...yani bre, cesuriyeli dünyada... ...şey yok tek eşitlik kaldırılmış. Babalar belli değil zaten. E o zaman o olmayacağından ben de <gülüyor> Bitti. olamayacak pekala. O bu falan yok. Ama alternatif yani senin daha özlediğin bilim kurguya yakın bilim kurgular var. Bu 80'lerde Harry Harrison'ın bir Aden dizisi vardır. Yani bildiğimiz o Aden bahçesinin Adeni. E, alternatif bir tarihtir. E, o şey hani dinozorları yok eden göktaşı var ya Hani varsaydığımız öyle bir hayal. O göktaşı düşmemiştir. Düşmediği için de dinozorlar kalmıştır. Ve gezegeni egemendir değil mi? Tabii ki egemen değillerdir. Tranozorus rex gezegeni nasıl egemen olsun o etrafındaki her şeyi yiyebilir sadece. Ee, daha küçük sürüngen türleri çıkıp bunlar sentiyansar yani zihin sahibi olan yaratıklara doğru evrilmişlerdir. İnsan da vardır ama ama bunlar tabii ki egemen tür değil ikincil tür oldukları için saklanarak yaşarlar. Ama tamamen matriarkal anaergil bir yapıdadır bu şeyler. Dinozor yavruları dişilerdir egemen olan. Dolayısıyla ne oedipus ne şey ne bildiğimiz psikanaliz kavramları. Fakat aralarında konuşuyorlar yine değil mi? Ee, bir noktada konuşurlar çünkü bunlar insanlara maymun muamelesi yapmaktadırlar. İşte konuşunca yine aynı problem. <gülüyor> <gülüyor> Dil var. Yani dilden kurtulamıyoruz. Şimdi şunu söyleyecektim. Ama sen bir müzik arasına gitmek istiyor gibi görünüyorsun. Ee... Nereden, neden anladım Bülent? Kıpırdanıyor. Ee, o... Bir müzik arasına ee, gidelim e, hadi. Giderim. ondan sonra da bunu tutturup geri kalan süremizi evet. bu program için. Yani şunu söyleyeceğim çünkü. Gidelim gelelim. Bilinç dışında zaman yoktur. Bülent söyle bunu. Demek için. Söyle, söyle bunu. Bunu... Ne çalacaksınız? Egberto Gismonti'nin Magicos'unu uçulacağız. İyi, iyi edeceksin. Birdenbire... Onu, hatır onu hatırlıyorum. Müthiş bir zihin akışı. <gülüyor> Çok teşekkürler. günler kaç 30 yıl geri 30 yıl buyurun ha müziğe geçmeden şey demiştim şimdi <gülüyor> dil nasıl zaman üstüne kurulduysa kendisi de bir dil gibi yapılanmış olan bilinç dışı aslında zamansızdır <gülüyor> doğru neden çünkü bilinç dışı bir dil değildir dil gibi yapılanmıştır derle kan. Metaforları ve Tabii. metonimileri dolayısıyla. Yapı vardır. Yapı vardır ama o yapı zaman içinde akmaz. Dolayısıyla bilinç dışına attığın, tıktığın şeyler, bastıra bastıra yemişler yolluyorsun sürekli. Bunların hepsi aslında aynı zamanda vardır. Dolayısıyla mesela bilinç dışın için senin memeden kesildiğin zaman yaşadığın travmanın acısıyla Galatasaray'ın bu, Galatasaray bu seneki halinin yaşattığı sana yaşattığı acı yan yana duruyor. Hı -hı. Aynı anda olmuş gibi duruyor. Dolayısıyla sen Galatasaray her e, maçta rezil olduğunda memeden kesilmiş gibi acı çekiyoruz. <gülüyor> ya bir bir aşinalık hissi ya. Bir de, bir, de evde, bir işte ya ya bir de evde yani. var böyle bir versiyon. Ya. Evde var bir böyle i̇şte, bir fenomen. İşte ver. onu anlatacaksın. <gülüyor> yani ilk reddedilishin, ilk ayrılığın, ilk e, ne bileyim ...senin için çok önemli olan bir figürü gerçekten kaybedişin. Şimdi bütün bu travmalar ya da ilk, e, karn, ilk karnını doyuruşun, ilk orgazmın... ...şimdi bütün bunlar bilinç dışında yan yana dururlar. Ve bunların arasında fark gözetmez bilinç dışı. Biri önceydi, diğeri sonra geliyordu, buradan buraya geçildi, önce o vardı sonra... ...yani bilinç dışında şey cümlesi yoktur... Güzel güzel başlangıçta şu vardı cümlesi yoktur. Bu, bu radikal bir farklılık tabii de şey hep, tabii işte şimdi yine bir e, epistemolojik probleme e, geliyoruz. Hani bizim yola çıkışımız neydi? E, primatın birinde e, bir e, bir prefrontal korteksinin e, işte bir sulkusunda öyle bir nöron biçimi e, zuhur ediyor ki bu temsil etme yeteneğine sahip e, temsil yeteneği yani olmayan bir şeyi temsil yeteneği de aslında işte zaman algısının birinci kökeni oluyor. Ama oradan şimdi nereye geliyoruz? Hmm. Hemen sana bir soru soracağım. Temsili Yunanca'ya çevirsene. Temsili Yunanca'ya çevireyim güzel. E, representation. Is, rep, <gülüyor> representation. Tabii representation. Represent, representation. Reprezant tekrar tekrar sunumdan geliyoruz. Yunanca çok net bir kelimenin karşılığıdır, reprezentasyon, temsil, Nimesiz. Ha, ha ha, peki, peki, güzel. Ee, taklit aslında evet. her reprezentasyon bir taklittir. Evet, evet, evet, evet. Dolayısıyla yani, e, şimdi bu o dediğin... yani şey de biyolojik organizmaların algısı da aslında taklittir dış dünyayı değil mi kendi. E, Mün Demiç e, mekanizmaları aracılığıyla yeniden üretmeye çalışırlar. Dolayısıyla hatırlama da taklittir. Çok Tabii. çok çok Yani e, nereye çekmeye çalıştığımı hmm. biliyorsun yani ben ayna nöronları benim nörolojiye ya da nörobilime ilgim ayna nöronlarının icadı ile başladığı için ya da keşfiyle icat edilmediler. Tabii çok ayıp oldu şimdi bu laf. E, onların keşfiyle başladı başladığı yani ilk yani 90'ların sonunda ben ilgilenmeye başladım. ayna nöronlarını keşfettiler çünkü. 96'dır değil mi ya Koboni? O, o 95, 96 olması lazım. Şimdi bu dediğin zaten insanı insan yapan nöronun aslında reprezentasyonu, temsili sağlayan nöron olması, ama zaten bunun da işte aynı nöronda olanak sağlayan şey olması. Beni ilgilendiren bu. Neden? Çünkü çok kısaca söyleyeyim burada ne düşündüğüm. Hep dilden bahsediyoruz ya dediğimiz zaman semiyotik olandan bahsediyoruz. Yani sembollerin sembollerin ve sembollerin türettiği anlamların dünyasından. Ama bir de bunun karşısında empatik olan var. Ki bu sadece aynı nöronlarıyla mümkün olan şey. Evet peki kendini başkasının yerine koyma değil mi? İşte sosyal Tabii. türlerin zorunlu olarak edilmesi. Yani senin acın gereken. benim acım her gol yediğinde ben de üzülüyorum çünkü düşünüyorum <gülüyor> Hakan ne yapıyordur şimdi diye. Ama bir Fenerbahçelinin durumu da var burada tabii. O... yani şey işte, hani benzer bir empatiye sahip olduğum söylenemez Bülent <gülüyor> Taşçı'nın. İşte, çünkü senin aynı dön onların yeteri kadar evet, gelişmemiş. Yeterince gelişmemiş. Şöyle ya. yani bu anlamda biraz otistik bir yanın... olduğunu söylememiz mümkün. <gülüyor> Peki Taşçı. <teşekkür Hakan> <gülüyor> Otistiklerde çok disfonksiyonel ya. Şimdi şaka bir yana. Hiç olur musun? Sen tam tersine, son derece empatik bir arkadaşımızsın. Peki. <gülüyor> ee, ben, ben de hiç olur musun? Hiç olur mu dermişim? <gülüyor> yani kastettiğim şu. Empatik olan aslında sembolik olanın kaynaklandığı yer. Neden? Çünkü dil nasıl öğrenilir bebek tarafından taklitle. Hı hı. Değil mi? Yani Tabii. bakacağım... Önce sesleri taklit etmeye çalışacağım. Ağız Hı. hareketlerini evet. taklit etmeye çalışacağım. Taklit üzerine. Yani aynen nöronlarım beni taklide zorlayacak. Fakat o dili bir kere kullanmaya başladıktan sonra o dili yaratan şey yani empatiyi sembolik olan izip geçecek. Hı. Yok etmeye başlayacak onu. Onun alanını çalmaya başlayacak. İşaret var Bülent. İşaret var. Peki. Şöyle yani. E, bunun mutlaka bir formülünü bulup. Devam edeceğiz. E, aslında iyi bir yerde e, kaldık gibi <gülüyor> sahiden hani işte e, değil mi şey lakan şeyle uğraşmaz e, dil nasıl zuhur etmiş e, Homo Sapiens'te uğraşmaz. Ondan sonrayla başlıyor. Yapısalcıdır o. E, çok çok yapmıyor bakar. E, işte, çok da makul bir yine bir bir epistemolojik prüzyimdi bu değil mi hani işte aksi halde e, sıkıntı var. E, ama tam da e, işte nörobilimin ulaştığı yer bakımından da işte kritik bir yerdeyiz. E, sembolizm <gülüyor> öncesi e, türler besbelli ki zaman algılıyorlar. E, sembolizm bunu e, radikal olarak değiştiriyor. Ama işte psikanaliz de bize diyor ki bu e, hani sembolizmle donanmamış olan beyinlerde zaman algısı olmasa gerek. Çünkü bilinç dışında yok zaman. Yok. Ee, belki buradan ileriye gidelim. Seni Kesinlikle. bir kez daha şeye, şu yani adaya yollamadan önce bir kere daha e, konuk kalalım Kesinlikle Bülentciğim. Ee, çok teşekkürler ee, katıldığın için. Ben teşekkür ederim. Bence enfes oldu. Yani dinleyen bir kişi olarak. Ee, efendim iyi günler. İyi yıllar efendim. İyi, i̇yi yıllar efendim. Açık beyin My brain Nörofelsefe, Hazırlayan ve sunanlar Oğuz Tanrıdağ ve Hakan Gürbit.